Allah'ın Evi Yaratılış kitabı tekvin bize İbrahim'in çocuğu olmadığını, çocuk sahibi olmaktan ümit kestiğini ve Allah'ın çadırındaki İbrahim'e şöyle seslendiğini söyler. Şimdi göklere bak ve sayabilirsen gökteki yıldızları say. İbrahim gözlerini yıldızlara çevirdi ve şöyle bir ses duydu. Senin soyunda aynı şekilde çoğalacak. Tekvin, 15. Bab, 5. Cümle Karısı Sare 76, İbrahim ise 85 yaşındaydı. Karısı İbrahim'e Hacer adında Mısırlı bir cariyeyi ikinci karısı olması için verdi. Fakat hanımla cariye arasında geçimsizlik ortaya çıktı. Hacer, Sare'nin kızgınlığından kaçtı ve üzüntü içinde Allah'a yalvardı. Allah ona melekle bir vahi gönderdi. ''Senin soyunu o kadar çoğaltacağım ki, onu saymak mümkün olmayacak.'' Melek ona şunları söyledi. ''İşte, bir çocuğun olacak. Bir erkek çocuğu dünyaya getireceksin ve adını İsmail koyacaksın. Çünkü Allah senin kederini işitti.'' Tekvin 16. Bab 10. 11. Cümle Sonra Hacer, İbrahim ve Sari'nin yanına döndü ve onlara meleğin söylediklerini haber verdi. Çocuk doğduğunda İbrahim ona Tanrı işitir anlamına gelen İsmail adını koydu. Çocuk 13 yaşına geldiğinde İbrahim 100, Sare ise 90 yaşındaydı. Allah tekrar İbrahim'e seslendi ve Sare'nin bir erkek çocuğu dünyaya getireceğini, adını İshak koymasını söyledi. Büyük oğlunun Allah katında gözden düşeceğinden korkan İbrahim Allah'a yalvardı. İsmail senin katında yaşamaya devam etsin. Allah ona şöyle cevap verdi. İsmail ile ilgili söylediklerini duydum. Üzülme, selamım onun üzerine olsun. Ben onu büyük bir millet yapacağım. Fakat benim ahdim, sözüm, Sari'nin gelecek yıl bu vakitte dünyaya getireceği İshak'la yerine gelecek. Tekvin 17. Bab 20. 1 Sare, İshak'ı dünyaya getirdi ve onu kendisi emzirdi. İshak, sütten kesildiğinde İbrahim'e artık Hacer ve İsmail'in kendi evlerinde kalmasına gerek kalmadığını söyledi. İbrahim, İsmail'i çok sevdiği için buna üzüldü. Fakat Allah tekrar İbrahim'e seslendi ve Sare'nin teklifine uymasını ve üzülmemesini söyledi. Ve İsmail'in korunanlardan olacağını tekrarladı. İbrahim bir değil, İki büyük milletin atası olacaktı. İki büyük millet, yani hidayete erdirilmiş iki güç, yeryüzünde Allah'ın emirlerini yerine getirecek olan iki araç. Çünkü Allah, din dışı olan bir şeyi rahmet olarak vaat etmez. Ve Allah katında ruh yüceliğinden başka büyüklük yoktur. İbrahim, beraberce akmaması, bilakis her birinin kendi yolunda gitmesi gereken iki manevi ırmağın kaynağı olacaktı ve her şeyin daha güzel olacağı inancıyla İsmail ve Hacer'i Allah'ın rahmetine ve meleklerinin gözetimine emanet etti. İki manevi ırmak, iki din, Allah için iki dünya, iki daire, binaenaleyh iki merkez nokta. Bir yer asla orasını insanlar seçtiği için değil, fakat göklerde seçildiği için mukaddes olur. İbrahim'in sahası dahilinde iki mukaddes merkez vardı. Bunlardan biri yanında, öteki belki de daha henüz bilmediği bir yerdi. İşte bu ötekisiydi Hacer ve İsmail'in götürüldüğü. Bir Kıraç-Arabistan Vadisi'nde, Kenan ilinin 40 günlük deve yolu kadar güneyinde. Vadinin adı Bekke'ydi. Vadinin darlığı yüzünden bu adı vermişlerdi ona. Sadece üç geçit hariç her tarafı tepelerle çevriliydi. Üç geçidin biri kuzeye, biri güneye, diğeri ise batıda Kızıldeniz'e açılır ve kıyıya 50 mil uzaklıktadır. Kitaplar, Hacer ve İsmail'in Bekke'ye nasıl ulaştığı hakkında bilgi vermiyor. Kervan yolcularının yardımıyla ulaşmış olmalılar. Çünkü vadi büyük kervan yollarından birinin üzerindedir. Bu yol, Güney Arabistan'dan Akdeniz'e götürülen güzel kokular ve misklerin taşındığı yol olduğu için bazen misk yolu diye de adlandırılır. Hacer ile İsmail vadiye vardıklarında herhalde kervandan ayrılmış olmalılar. Ana oğul susuzluktan kavrulmaya başladıklarında Hacer oğlunun ölmesinden korktu. Atılarının geleneklerine göre İsmail yattığı yerden Allah'a yalvardı ve annesi biraz ötedeki taşın üstüne çıkıp yardım gelip gelmediğini araştırdı. Kimseyi göremeyince karşıdaki yüksek tepeye kadar koştu fakat yine kimseyi göremedi. Yarı çılgın bir halde iki nokta arasından yedi kez geçti. Yedincisinde dinlenmek için kayanın üstüne oturduğu sırada melek geldi. Tekviğine göre melek şöyle dedi. Tanrı çocuğun sesini duydu. Ve Tanrı'nın meleği gökten Hacer'e seslendi. Ve şöyle dedi. Hacer, seni üzenle. Korkma. Çünkü Tanrı yatan çocuğun sesini duydu. Kalk ve çocuğu kaldır. Kucağına al, çünkü onu büyük bir millet yapacağım. Tanrı onun gözlerini açtı ve o kaynayan bir su gördü. Tekvin 21. Bab 17-20. Cümle Allah, İsmail'in topuğunun olduğu yerden bir su kaynağı fışkırttı. Bundan sonra vadi, suyunun bolluğu ve güzelliği nedeniyle kervanların konak yeri oldu. Ve kaynak, Zemzem adını aldı. Tekvin İbrahim'in diğer kolunun kitabı değil, İshak ve soyundan gelenlerin kitabıdır. İsmail ile ilgili şunları yazar: Ve Tanrı çocukla beraberdi. Çocuk vahşi doğanın içinde büyüdü, yaşadı ve bir okçu oldu. Tekvin 21. bab, 17 ila 20. cümle. Bundan sonra İsmail'den çok az bahseder. Sadece İsmail ve İshak'ın babalarını Hebron El-Halil'de beraber gömdüklerini ve birkaç yıl sonra Esav'ın kuzeniyle yani İsmail'in kızıyla evlendiğini yazarken İsmail'in adı geçer. Fakat mezmurda Ey mihmandarların Rabbi! Senin barınakların, tapınakların ne güzeldir! adlı bölümü açarken İsmail ve annesinden ve Zemzemin onların vadiden geçmesi nedeniyle çıktığından bahsedilir. Mübarek olanlar gücünü senden alan, Bekke vadisinden geçip orayı bir su kaynağı yapanların yolunda olan ve onları kalbinde taşıyanlardır. Mezmur 84. bab 5. 6. cümle. İsmail ve Hacer gittikleri yere ulaştıklarında İbrahim'in daha 75 yıllık ömrü vardı ve oğlunu o kutsal yerde ziyaret etme fırsatı buldu. Kur'an bize Allah'ın İbrahim'e İsmail'le birlikte zemzem kuyusunun yakınına inşa edecekleri mabedin yerini gösterdiğini söyler. Hac Suresi 26. Ayet Nasıl yapacakları da onlara bildirilmişti. Bu mabede şekil olarak küpe benzediği için Kabe adı verilir. Dört köşesi pusulanın dört yönüne göredir. Fakat bu kutsal yerdeki en kutsal neresine yeryüzüne indiğinden beri Ebu Kubeys tepesinde bulunduğu ve oradan bir melek tarafından İbrahim'e getirildiği söylenen semavi bir taştır. O, cennetten yeryüzüne, sütten beyaz bir halde indi. Fakat Ademoğlunun günahları onu kararttı. Hadis-i Şerif Bu kara taşı Kabe'nin doğu köşesine yerleştirdiler. Mabedin yapımı bittiğinde Allah tekrar İbrahim'e seslendi. Ve ona Bekke'ye veya daha sonra adlandırıldığı gibi Mekke'ye hac geleneğini kurmasını emretti. Bana hiçbir şeyi ortak koşma. Tavaf edenler, kıyam edenler, rükua ve sucuda varanlar için evimi tertemiz tut. İnsanlar için de haccı duyur. Gerek yaya, gerekse uzak yollardan, derin vadilerden gelen yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. Hac Suresi 26-27. Ayet Hacer, İbrahim'e Bekke'ye ilk geldiği günkü yardım arama çabalarından bahsetti. O da Hacer'in geçtiği iki nokta olan Safa ve Merve tepeleri arasından Hacıların yedi defa geçmelerini Hacc'ın gereklerinden birisi kıldı. Daha sonra İbrahim büyük bir olasılıkla Kenan'da etrafındaki geniş otlaklara, buğday ve arpa tarlalarına bakarak şöyle Dua etti. Rabbimiz, gerçekten ben çocuklarından bir kısmını beyt-i haram, kutlu ve korunmuş evin yanında ekini olmayan bir vadiye yerleştirdim. Rabbimiz, dost doğru namazı kılsınlar diye öyle yaptım. Böylelikle sen insanların bir kısmının kalplerini onlara ilgi duyar kıl ve onları bir takım ürünlerden rızıklandır. Umulur ki şükrederler. İbrahim Suresi 37. Ayet Bir büyük kayıp İbrahim'in duası kabul oldu. Arabistan'dan ve daha uzaklardan gelen hacılar tarafından getirilen zenginlikler Mekke'yi doldurdu. Büyük hac yılda bir kez yapılıyordu. Fakat Kabe, umre yapılarak yılın istenilen zamanında ziyaret edilebilirdi. Bu ibadetler İbrahim ve İsmail'in koyduğu kurallara göre şevk ve bağlılık içinde yapılmaya devam ediyordu. İshak'ın soyundan gelenler de Kabe'yi İbrahim tarafından yapılan kutsal bir tapınak olarak ziyaret ediyorlardı. Bu, onlar için Tanrı'nın var olan mabetlerinden sadece biriydi. Fakat yüzyıllar geçtikçe, tek Tanrı'ya olan ibadetin saflığı bozulmaya ve kirlenmeye başladı. İsmail'in soyundan gelenler Mekke vadisine sığmayacak kadar çoğaldılar. Uzaklara göç edenler bu kutsal tapınaktan taşlar alıp, Kabe adına onlara saygı gösterdiler. Daha sonraları komşu putperest toplulukların etkisiyle bu taşlara putlar da eklendi. Ve sonunda hacılar bu putları Mekke'ye taşımaya başladılar. Bu putlar Kabe'nin çevresine yerleştirildi. İşte o zaman Yahudiler İbrahim'in tapınağını ziyaret etmemeye başladılar. Putperestler putlarının Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığını savunuyorlardı. Bu nedenle Tanrı ile olan ilişkileri günden güne azaldı ve Tanrı onların hayatından uzaklaştıkça ahirete olan inançları zayıfladı. Sonunda çoğu ölümden sonraki yaşama inanmamaya başladı. Fakat gerçeği görebilenler için onların hak yoldan saptığını gösterir birçok delil vardı. Artık zemzem kuyusuna önem vermiyorlardı. Nerede olduğunu bile unutmuşlardı. Bunun asıl sorumlusu Yemen'den gelen cürhümilerdi. Onlar Mekke'nin yöneticiliği görevine üstlenmiş, İbrahim'in soyundan gelenler de bunu kabullenmişlerdi. Çünkü İsmail'in ikinci karısı bir cürhümiydi. Fakat cürhümiler her türlü adaletsizliği uygulamaya başladığında diğer kabileler onları Mekke'den kovdular. Cürhümiler ayrılmadan önce zemzem kuyusunu doldurdular ve üstünü örttüler. Şüphesiz bunu intikam almak için kinlerinden yaptılar. Fakat yıllardan beri hacıların Kabe'ye getirdiği mücevherleri geri dönüp zengin olmak için kuyuya gömdükleri ve üstünü kumla kapladıkları da olasıdır. Onların görevini... Yani Mekke'nin yöneticiliğini Huzaa kabilesi üstlendi. Bu kabile İsmail'in soyundan gelen, Yemen'e göç eden, daha sonra tekrar kuzeye dönen bir Arap kabilesidir. Fakat Huzaa da atalarına verilen bu harika suyun kaynağını araştırmadı. Çünkü o günlerde Mekke'de başka kuyular kazılmış ve Tanrı'nın bu hediyesi bir ihtiyaç olmaktan çıkmış, kutsal kuyu yarı unutulmuş bir hatıra olarak kalmıştı. O halde Cürhümilerin suçuna Huzalılar da ortak olmuşlardı. Huzalıların tek suçu bu değildir. Onların bir şefi Suriye'den dönerken Muavilerden putlarından birini vermelerini istedi. Ona Hubel'i verdiler. Beraberinde Mekke'ye getirdiği Hubel, Kabe'ye kondu ve Mekke'nin baş putu oldu. Vadi'deki Kureyş İbrahim'in soyundan gelen en güçlü Arap kavimlerinden biri de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 Fakat bir sonraki nesilde Kureyş'in yarısı gününün en ileri gelen adamı olan Abdümenaf'ın oğlu Haşim'in etrafında toplandılar. Ve hakların Abdüdar'ın sülalesinden Haşim'in kendi sülalesine aktarılmasını istediler. Haşim ve kardeşlerini destekleyenler Zühre ve Teymin torunları ve en büyük oğulun soyundan olanlar hariç tüm Kusay soyundan gelenlerdi. Mahzum'un soyundan gelenler ve diğer uzak kuzenler hakların Abdüddar'da kalması gerektiğini savundular. İşler o kadar alevlendi ki Abdümenaf soyundan bir grup kadın bir kase güzel koku getirip kâbe'nin yanına koydular. Haşim, kardeşleri ve diğer taraftarları ellerini bu kaseye daldırıp birbirlerini bırakmayacaklarına dair and içtiler. Ve bu anlaşmayı teyit etmek için kokulu ellerini kâbe'nin taşlarına sürttüler. İşte bu grup güzel kokanlar diye anıldı. Darın taraftarları da birleşme andığı içtiler ve onlara da müttefikler adı verildi. Şiddet ve savaş sadece mabedin içinde değil, Mekke'yi çevrileyen büyük bir daire içinde de yasaktı. İki grup bir anlaşmazlık çıktığında savaşmak için bu kutsal yerden millerce uzağa gitmek zorundaydı. Sonunda Abdümenaf oğullarının vergi toplama ve hacılara yiyecek ve su sağlama haklarını almasına,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 Bu vahada bir zamanlar sadece Yahudiler hüküm sürüyordu. Fakat daha sonra Güney Arabistan'dan bir Arap kavmi bölgeyi kontrolü altına aldı. Yahudiler toplumun genel yaşamında rol almaya ve kendi dinlerini koruyarak zenginlik içinde yaşamaya devam ettiler. Yesrip'teki Araplara gelince onlar anaerkil gelenekleri devam ettiriyorlardı. Atalarından bir kadının ölümünden sonra Kayle'nin çocukları adını aldılar. Fakat Kayle'den sonra kabile oğulları Evs ve Hazrec arasında ikiye ayrıldı. Hazrec'in en etkin ve tanınmış kadınlarından biri Necar sülalesinden Amr'ın kızı Selma idi. Haşim onunla evlenmek istedi. Selma kendisiyle ilgili işlerin kontrolünün kendisinde olmasına şart koşarak teklifi kabul etti.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 bu yabancı genci gördüklerinde Abdülmuttalip yani Mutalip'in kölesi dediklerini duydu. O da bu benim kardeşim Haşim'in oğludur diye cevap verdi. Sözlerine karşılık olarak verilen selamla birlikteki gülümseme şehirde ağızdan ağza dolaşacak olan genç adamla ilgili haberlerin başlangıcıydı. O günden sonra genç Abdülmuttalip olarak anıldı. Mekke'ye vardıktan kısa bir süre sonra babasının hakları üzerinde Abdülmuttalib ile amcası Nefel arasında anlaşmazlık çıktı. Fakat koruyucu amcasının ve Yesrib'ten gelen desteğin yardımıyla Abdülmuttalib haklarını kazanabildi. Muttalib'in Yesrib'te verdiği sözlerden de ümit kesmedi. Yıllar sonra Muttalib öldüğünde hiç kimse yeğeninin hacılara yiyecek ve su sağlama haklarını almasına karşı çıkmadı. Onun bu işi becermekte amcasını ve babasını bile geçtiği söylenirdi. Bir Kaybın Tekrar Bulunuşu Kabe'nin kuzey-batı yönünde bitişik, alçak, yarı dairesel bir duvarla çevrilmiş bir bölüm vardır. Duvarın iki ucu, Kabe'nin kuzey ve batı köşelerine birleşemeyecek kadar kısadır ve bu da hacılara geçiş sağlar.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 Doğu köşesindeki Hacerül Esved'i, kara taşı öptü. Oradan tavafa başladı. Tekrar Iraki köşeden Hicre, oradan batı köşesine, Suriye köşesine, oradan da güneydeki Yemen köşesine gitti. İbrahim'in soyundan gelenler, İsa oğulları olsun, İsmail oğulları olsun, mabedi güneşin tersi yönünde tavaf ederler. Yemen köşesinden Hacerül Esved'e doğru yürüdüğünde Ebu Kubeys tepesini ve sarı ışıkta kesin çizgileriyle belli olan diğer tepeleri görebiliyordu. Mabedin etrafında yedi kez döndü. Her dönüşünde ışık daha parlaklaşıyordu. Çünkü Arabistan'da alacakaranlıkla karanlıkla şafağın arası çok kısadır. Tavafı tamamladıktan sonra Hacerül Esvet'ten Kabe'nin kapısına gitti. Kilide asılı olan metal halkayı tutarak kendisine öğretilen duayı okudu.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 Hatta onların Kabe'nin kutsiyetine tecavüz ettikleri için taşa çevrilmiş, cürhümi bir kadınla bir erkek olduğu bile söyleniyordu. Bu nedenle Abdülmuttalib'i durdurmak için hiçbir aktif hareket meydana gelmedi. O, kuyuyu kaplayan kaya ile karşılaşıp Allah'a şükrettiği sırada kalabalığın bir kısmı oradan ayrılmak üzereydi. Kalabalık tekrar toplandı ve çoğaldı. Abdülmuttalip cürhümilerin gömdüğü hazineleri çıkarırken herkes bunlar üzerinde kendine bir pay çıkarmaya çalışıyordu. Fakat o bu hazinelerin kendisine mi, topluluğa mı yoksa Kabe'ye mi kalacağı konusunda kurağa çekilmesine karar verdi. Şüpheli bir şeye karar vermekte kullanılan bu usul kabul edilmiş bir gelenekti. Bu gelenek Kabe'de Muabi Hubel önünde ok çekerek uygulanıyordu.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 Zengin oluşu da kendini şanslı saymasının nedenlerinden biriydi. Bütün bunların üstüne zemzemin tekrar inşa edilmesine vesile olan seçilmiş kişi olması da ekleniyordu. Bu lütufları için Allah'a çok minnettardı. Fakat zemzem kuyusunu kazmayı durdurması söylendiğinde gönlü bir takım düşüncelerle sıkılmıştı. Her şey iyi gitmişti Allah'a şükür. Fakat daha önce bir oğul sahibi olmanın eksikliğini hiç bu kadar hissetmemişti. Örneğin, Abdüşems kabilesinin başı, kuzeni Umeyye'ye birçok erkek evlat lütfedilmişti. Ve eğer kuyuyu kazan Mahzumun reisi Muire olsaydı, oğulları onun etrafında büyük ve güçlü daire oluşturabilirdi. Oysa kendisi birden fazla karısı olmasına rağmen onu destekleyecek bir tek erkek çocuğa sahipti. Buna alışmıştı. Fakat kendisine zemzemi veren Allah, onu başka yönlerde de yüceltebilirdi. Bu yeni lütfun verdiği şevkle Tanrı'ya daha fazla erkek çocuk vermesi için dua etti. Duasına eğer Allah on evlat verirse ve hepsi de büyüyüp bülü uçağına gelirse onlardan birini Kabe'de kurban edeceğini de ekledi. Duası kabul olmuştu. Yıllar geçmiş... Ve dokuz oğlu daha olmuştu. O andı içtiğinde bu ona çok uzak bir olasılık gibi görünmüştü. Fakat Abdullah dışındaki tüm oğulları büyüdüğünde içtiği ant düşüncelerinde yer etmeye başladı. Bütün ile iftihar ediyordu. Fakat içlerinde en çok Abdullah'ı sevdiği açıktı. Belki Tanrı da bu çocuğu seçmiş ve ona bu belirgin güzellik ve iyilikleri vermişti. Belki de onun kurban edilmesini istiyordu. Ne olursa olsun, Abdülmuttalip sözünün eri bir insandı. Sözünden dönmeyi hiçbir zaman düşünmemişti. O aynı zamanda çok adaletli bir insandı ve sorumluluklarının farkındaydı. Hangi oğlunu kurban edeceğini seçme yükünü kendi üstüne alamazdı. Bu nedenle Abdullah büyüdüğünde on oğlunu da çevresine topladı ve onlara Tanrı'ya verdiği sözden bahsetti. Sözünü yerine getirebilmesi için onlardan yardım istedi. Ona boyun eğmekten başka seçenekleri yoktu. Babalarının sözü kendi sözleriydi ve ona ne yapmaları gerektiğini sordular. Babaları onlara her birinin bir ok üzerine kendi işaretini koymasını istedi. O sırada Kureyş'in oklara bakan falcısına Kabe'de bulunması için haber gönderdi. Oğullarını kutsal eve soktu ve falcıya verdiği sözden bahsetti. Her oğul kendi okunu hazırladı ve Abdülmuttalip Hube'nin yanında yerini aldı. Yanında getirdiği büyük bıçağı çıkardı ve Allah'a dua etmeye başladı. Oklar çekildi, çıkan Abdullah'ın okuydu. Babası bir eliyle onu, diğer eliyle de bıçağı tutarak onu kapıya doğru sürükledi. Kendisine düşünme payı bırakmak istemezcesine kurban edeceği uygun bir yer arıyordu. Fakat o evindeki kadınları, özellikle de Abdullah'ın annesi Fatıma'yı hesaba katmamıştı. Diğer karıları Mekke dışındaki kabilelerdendi. Bu nedenle Mekke üzerinde etkileri çok azdı. Fakat Fatıma en güçlü kabilelerden biri olan Mahzum kabilesindendi. Yani bir Kureyşliydi. Bunun yanı sıra anne tarafından soyu Kusay'ın oğullarından Abdadek uzanıyordu. Fatıma'nın tüm ailesi bir yardım gerektiğinde müdahale edebilecek kadar yakındaydılar. Abdülmuttalib'in on oğlundan üçü Fatıma'dandı. Zübeyir, Ebu Talip ve Abdullah. Fatıma aynı zamanda kardeşlerine çok bağlı olan Abdülmuttalib'in beş kızının da annesiydi. Bu kadınlar boş durmuyordu ve şüphesiz kendi oğullarının başına da gelebilecek olan bu tehlike nedeniyle diğer karıları da Fatıma'nın yanında yer alıyorlardı. Oklara bakıldıktan sonra büyük bir topluluk fal oklarının bulunduğu yeri doldurdu. Abdülmuttalip ve Abdullah, Kabe'nin kapısında ölü gibi renksiz bir halde belirince, mahzumiler arasından bir mırıltı yükseldi. Çünkü kendi kardeşlerinin oğullarından birinin kurban edileceğini anladılar. ''O bıçakla nereye?'' diye bir ses yükseldi. Halbuki hepsi bu sorunun cevabını biliyordu. Abdülmuttalip, ettiği yeminden bahsetmeye başladı. Fakat mahzumun şefi Muhire, onun sözünü kesti. ''Onu kurban etmeyeceksin.'' O'nun yerine başka bir şey feda et. O'nun bedeline kadar çok olursa olsun, tüm mahzumoğulları kendi mallarını feda etmeye hazırdılar. Bu zamana kadar Abdullah'ın diğer kardeşleri de Kabe'nin dışına çıkmışlardı. Hiçbiri konuşmamıştı. Fakat şimdi babalarına dönüp kardeşlerini kefaret karşılığında kurtarması için yalvarıyorlardı. Herkes aynı şeyi söylüyor ve Abdülmuttalip de ikna olmak istiyordu. Fakat aklı şüphelerle doluydu. Sonunda... Bu durumda kefaretin mümkün olup olmadığını sormaya ve mümkünse nasıl olacağını öğrenmek için Yesrib'de yaşayan akıllı bir kadına gitmeye karar verdi. Abdullah'ı ve bir veya iki oğlunu daha yanına alarak Abdülmuttalip doğduğu şehre gitti. Orada kadının Yesrib'in 100 mil güneyinde Yahudilerin yerleştiği Hayber'e gittiğini öğrendi. Bu nedenle yollarına devam ettiler ve kadını buldular. Kadına olayları anlattıklarında kadın onlara ruhla konuşması gerektiğini ve ertesi gün gelmelerini söyledi. Abdülmuttalip Allah'a dua etti. Ertesi gün kadın şunları söyledi. Bana ilham geldi. Sizde kan bedeli nedir? Ona on deve olduğunu söylediler. Memleketinize dönün ve kurban edeceğiniz adamı bir tarafa, on deveyi bir tarafa koyun ve aralarında kura çekin. Ok adamın aleyhine çıkarsa on deve daha ekleyin. ''Ve tekrar kura çekin, fal develere çıkıncaya kadar develeri artırın, develeri kurban edip adamı salıverin.'' dedi. Mekke'ye döndüler, Abdullah'ı ve on deveyi Kabe'nin avlusuna koydular. Abdülmuttalip Kabe'nin içine girdi ve Hubey'in yanında durarak yaptıklarını kabul etmesi için Allah'a yalvardı. Okları çektiler ve ok Abdullah'ın aleyhine çıktı. On deve daha eklediler. Fakat oklar yine develerin yaşaması, Abdullah'ın kurban edilmesi gerektiğini söylüyordu. Her seferinde on deve ekleyerek develerin sayısını artırmaya devam ettiler. Develerin sayısı yüzü buluncaya dek falın sonucu aynı çıktı. Sonunda fal develerin aleyhine döndü. Fakat Abdülmuttalip çok titiz bir insandı. Bu kadar büyük karara varmak için bir okun sonucunu yeterli görmedi. Üç kez fal oku çekilmesi üzerinde durdu ve iki kez daha ok çektiler. Her seferinde fal develerin aleyhine çıktı. Sonunda Abdülmuttalip Tanrı'nın kefareti kabul ettiğinden emin oldu ve develer kurban edildi. Bir Peygambere Duyulan ihtiyaç. Abdülmuttalip hiçbir zaman Hubele'ye ibaret etmedi. O hep Tanrı'ya, Allah'a ibaret ederdi. Fakat Muabi putu nesillerden beri Kabe'nin içindeydi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 O hiçbir zaman kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri duyduklarından ibarettir. Saint John 16-13 Varakan'ın kendine çok yakın olan Kutayla adında bir kız kardeşi vardı. Çoğunlukla bütün bunları ona anlatırdı. Onun söyledikleri Kutayla üzerinde o denli etkili olmuştu ki, beklenen peygamber sürekli düşüncelerinde yer ediyordu. O gerçekten aralarında olabilir miydi?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 ''Sana yerine kurban edilen develer kadar deve vereceğim.'' dedi. Abdullah ise ''Babamla beraberim, onun istediklerinin dışına çıkamam ve onu bırakamam.'' diye cevap verdi. Evlilikler planlandığı gibi yapıldı ve iki çift birkaç gün Vüheyb'in evinde kaldılar. Bu sırada Abdullah kendi evinden bir şeyler almak üzere yola çıkmıştı. Yine Varakan'ın kardeşi Kuteyle'ye rastladı. Kadının gözleri yüzünü öyle araştırır bakışlarla tarıyordu ki konuşmasını bekler gibi bir şekilde yanında durdu. Kadın bir şey söylemeyince bir gün önce söylediklerini neden tekrarlamadığını sordu. Kuteyle şu cevabı verdi. Dün yüzünde var olan ışık bugün yok. Bugün benim senden istediklerimi bana veremezsin. Evlenmelerin meydana geldiği yıl milattan sonra 569'du. Bunu takip eden yıl Fil Yılı olarak bilinir ve birden fazla sebep nedeniyle önem taşır.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 Ordu Taif'e vardığında Sakif kabilesi, Ebrehe'nin Kabe yerine kendi tapınakları Lat'ı yıkmasından korkarak onu karşılamaya çıktılar. Varmak istediği yere henüz ulaşmadığını söyleyip geri kalan yolda onlara rehberlik etmesi için beraberinde bir adam verdiler. Ebrehe yanında Nufeyl olmasına rağmen teklifi kabul etti. Fakat yanına verdikleri adam Mekke'ye iki mil kala, Muammis öldü. Onu oraya gömdüler. Araplar bu mezarı bugüne dek hep taşlıya gelmişlerdir. Ebrehe Muhammis'te mola verdi ve Mekke tepelerine atlı bir grup gönderdi. Bu öncü grup yolda ne bulurlarsa aldılar ve Ebrehe'ye Abdülmuttalib'in 200 devesini de içeren bir sürü gönderdiler. Kureyş ve komşu kabileler savaş konseyi topladı ve düşmana karşı koymanın bir anlamı olmadığına karar verdiler.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 Fakat herkesin fikrinde kabilelerden birinin başkanı Mekke'nin şefi olarak ger etmişti. Bu kez elçi Abdülmuttalib'in evine yöneldi ve Abdülmuttalib oğullarından biriyle beraber elçinin arkasından gitti. Ebrehe onu gördüğünde görünüşünden o denli etkilendi ki selamlamak için ayağa kalktı ve halının üstüne onun yanına oturdu. Ebrehe tercümana Abdülmuttalib'den bir şey sorup sormak istemediğini öğrenmesini söyledi. Abdülmuttalib askerlerin 200 devesini aldığını ve onların geri verilmesi gerektiğini söyledi. Ebrehe biraz şaşırdı ve hayal kırıklığına uğradığını belirtti. Develerinden çok yıkılmak istenen dinini düşünüyor olmalıydı. Abdülmuttalib şu cevabı verdi: Ben develerin sahibiyim. Kabe'nin de onu koruyan bir sahibi vardır. Ebrehe bana karşı koruyamaz dedi. Abdülmuttalib bunu göreceğiz. Sen bana develerimi geri ver dedi.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 kendi evini koru diye yalvardı. Duayı bitirdikten sonra diğer Kureyşlerle birlikte Mekke'nin dışındaki tepelere çıktılar. Oradan aşağıda ne olup bittiğini görebiliyorlar.